öykülerimiz öykülerimiz aman eşref canım eşref ışığın kalbi güneş urfa'daki balıklı gölü maviye boyuyor yine Işık olmasa çimen yeşilmiş, gül kırmızıymış. Nazlı yarin güzel yüzü al almış. Nereden bilebilirim? Mavi, sarı, pembe, kırmızı. Aydınlatan ışığı varsa kendisi olur. Yoksa hepsinin ismi karanlık. İşte gönül de böyle. Kendisini aydınlatan o tek eşsiz gönlü bulamazsa... ...hep karanlık, hep siyah. ...ve gönül bir kere ışığını bulduysa... ...onu kaybetmektense... ...ölmeyi tercih eder. Zaten kaybederse de ölür ya. Fırat Nehri yine ışıl ışıl. Coşkun ve çamaşır yıkayan kadınlar... ...genç kızlar kadar neşeli. Aslında günün... ...gündüzün kendisi neşeli. Havada... ...toprağın altından... ...başını çıkartıp yeşilecek bir tohumun heyecan kokusu var. Bugün de herkes çamaşır'a gelmiş. ama kalabalık. Havalar güzel ya, ondandır. Hmm. O gün nehir kenarında biri daha vardı ki... ...görünmeye değer. Sakıplar sülalesinin... ...meşhur üç güzel kızından biri olan Güzel. Babası Güzel'i ilk kucağına aldığında... Ona güzelim demekten başka bir şey gelmedi birine. O nadide güzel. Anası rahatsızlandığı için narin elleriyle çamaşır yıkamaya gelmişti o gün. Etrafta kadınlar ve çocuklardan başkaları da vardı. Bunlardan biri de Sakıplar sülalesinin yakışıklı genci Eşreft'ti. Aman eşref, Oğlum burada ne yapıyorsun? Hiç. Yok bir şey. Atın susadı da onun için gelmişim. Kadınlar çamaşır yıkıyor, görmüyor musun? Eşref'in derdi atını sulamak değildi aslında. Daha ilk gençliğinden beri sevdasına tutulduğu güzeli görebilmekti. Onun bu derdini kimsecikler bilmediği gibi güzeldi bilmiyordu. Eşref ne yapsam da sevdamı duyursam diyerek kıvranırken o kendi halinde çamaşır yıkayıp arkadaşları ile şakalaşıyordu. Çamaşırlar yıkanmış artık eve dönme vakti gelmişti. Eşref güzele dönüş yolunda bir sürpriz hazırlamıştı. Aa, bu da ne ki? Kırmızı bir gül. Kim düşürdü acaba? Ah, ne de güzel kokuyor. Çok da severim ben bu kırmızı gülleri. Daha da goncaymış. Nasıl geldi ki buralara? Tüh be. Da ona bırak diyorum. Ne safsın be güzelim. Sen bu yoldan geçmesen bu gülün burada ne işi olur? Eşref bundan sonra... ...işi gücü bırakıp... ...güzelin yollarını gözlemeye devam eder. Güzel... ...güllerin kendisi için... ...bırakıldığını anlayıncaya... Ve kimin bıraktığını merak edinceye kadar bırakmaya devam eder. Bahçelerinde kırmızı gül bırakmaz. Çünkü yüreğindeki yangını ancak kırmızı ifade edebilir. Allah Allah yine kırmızı gül. Bunları buraya kim bırakıyor? Bunda bir iş var. Yoksan bana mı gelir bunlar? Güzel sen kırmızı gülü seversin değil mi? ...yoksa sen mi bırakırsın gülleri yollara? Heya güzel, anladın hele şükür. Nihayet göz kalbi vurmuş. Renk ışığına kavuşmuştu. Sevdanın rengi bu kez kırmızı. Her geçen gün Eşref ve güzelin sevdası... ...bir gül gibi yaprak yaprak açılmakta... ...ve kokusu ilk önce onları sarhoş etmektedir. Her yağmur sonrası sıcak şevlemlerin buharıyla biraz daha kaynar olmuştur damarlarındaki kan. Eşref en sonunda dayanamayıp açar anasına derdini. Anne, canım anne, bir Gonca Gül'e sevdalanmışım ki derdi artık dağlara eritir. Ne olur anne, babayla gedin de, isteyin güzel'i. Güzel mi? Oğlum sen ne ettin? O kızı bize katiyen vermez babası. Onların toprağı, ekini, davarı boldur. Yapmayasın oğlum. Bizi rezil rüsva etmiyesin el kapılarında. Anam sen demez miydin bir ölüme çare bulunmaz diye? Şu gelen yerde... Doğru ya. Bir ölüme çare bulunamazdı. Böyle teselli bulup düştü olay Eşref'in anası babası. Yürürken ayakları geri gidiyordu lakin... Ne der? Evlat hatırına her şeye katlanılıyor işte. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istemeye geldik abi. Kusura kalmayın. Biz kızımızı başkasına sözlemişiz. Hem oğlunuz işsiz güçsüzün teki. Ne cesaret kız ister. Korktukları gelmiştir başlarına. Hem mahcup olmuşlar, hem de oğullarını muradına kavuşturamamışlar. Eşref duyunca perişan olur ama, ölümden başka her şeyin bir çaresi var ya, bulacaktı bir çaresi. Buldu da. Güzeli kaçırmak. Hemen haber gönderir seni kaçıracağım diye. Güzel hazırlanır ve başlar beklemeye. Gece ilerler. Saatler su gibi atmaya devam eder ama eşref yoktur ortalıkta. Güzel'in beklemekten uykusu gelir ve bırakı verir narin bedenini yatağa. Şişt, güzel, güzel kız. Orada mısın? Hadi gidiyoruz. Allah Allah. Bu kıza ne oldu? Güzel uyuyordu. Hem de kaçıncı rüyasında. Eşref Güzel'in odasına yavaşça pencereden girer ki önce uyandırmaya kıyamaz ama gitmeleri gerekiyordu. Eğilir ve sevdiğinin alnına hafif bir buze kondurur. Güzel gözlerini açar ve Eşref'in gözlerini bulur karşısında. İşte tam bu esnada Güzel'in abisi elinde tüpek girer odaya. Nereden haber alır bilinmez. Ama bu manzarayı affetmez. Boyar oracıkta ikisini de alkanlar. Her ölüm gibi bu iki gencin ölümüne de kimsecikler çare bulamaz. Ve o gün bugündür bu türkü dilden dile dolaşır olur. Gelin. Girl Radyo için uyarlayan Hülya Akar, anlatan Kaan Özdemir, Eşref Talha Bora Öge, Güzel Canan Özacun, Eşref'in arkadaşı Erol Eren, Eşref'in babası Mehmet Güler, Güzel'in babası Tarkan Koç, çamaşır yıkayan kadın Müge Karayel Sivri, prodüksiyon Serhat Karasu, Oğuz Sivri, yöneten Ferman Karaçam.